Tavşan ile kirpi. Miyav vardı, miyav yoktu. Bir kırda bir beyaz tavşan vardı. Biz bu tavşana pofuduk diyelim mi? Miyav mı? Duyamadım. Güzel. Bu pofuduk kibirli bir tavşanmış. Hani küçük dağları ben yarattım, büyük dağlar babamdan kaldı diye bir söz vardır ya. Ah, işte bizim pofuduk böyle davranırmış. Böyle davranan miyavlar da var mı? Olabilir. Ama ben öyle kibirli miyavlardan değilim. Yalnızca kendimi birazcık beğenirim. Maw. Neyse. Biz masalımıza miyavlayalım. Bir tatil günü Bay Kirpi biraz hava almaya çıkmış. Birazcık yürümüş ki Pofudo'a rastlamış. Bay Kirpi nazik bir biçimde günaydın demiş Pofudo'a. Pofuduk ağzının kenarıyla hıh diye yanıt vermiş. Bay Kirpi Hava ne güzel değil mi? Demiş. Siz de yürüyüşe mi çıktınız? Pofuduk alayla gülmüş. Ne? Yoksa sen yürüyüş mü yapıyorsun? Bay Kirpi tavşanın alayını anlamazlıktan gelmiş. Evet demiş. Sizin dilde başka bir şey mi deniyor buna? Pofuduk alaycılığı belli olsun diye basmış kahkahayı. Ah <gülüyor> ha! <gülüyor> Yürüyüşe yürüyüş denir de bu seninki yürüyüş sayılır mı bilmem. Neden? Ah! <gülüyor> İlahi! Senin bacakların çarpık. Çarpık! Çarpık! Kirpi bu söze çok kızmış. Bir insanın kusurlarıyla alay etmenin ayıp olduğunu bilmeyen bu tavşana güzel bir ders vermek gerekirmiş. Bacaklarım çarpık. Çirkin ama çok işe yarar demiş. Sizin bacaklarınızdan bile hızlıdır. Bu söz bizim kibirli pofuduğu çok kızdırmış. Hiçbir bacak tavşan bacağından daha hızlı değildir diye haykırmış. Alay sırası Bay Kirpi'deymiş. Göreceğiz. Pofuduk dövüşecek gibi kabarmış. Hemen yarışalım. Bay Kirpi. Yok acele etmeyiniz demiş. Önce gidip kahvaltımı edeyim. Sonra yarışı kaybeden kazanana ne verecek ona karar verelim. Pofutuk şöyle bir düşünmüş. Hmm, bir araba, şalgam ya da havuç nasıl? Çok iyi. Peki nerede yarışalım? Şu tarafta. Yarım saat sonra. Kirpi hemen koşmuş eve. Karısına demiş ki hemen şu tarladaki saban izinin bir ucuna gizlen. Tavşan sana yaklaştığında başını kaldırıp ben daha önce geldim diye seslen. Böylece pofudukla bay kirpi yarışmaya başlamış. İkisi de saban izlerinin uçlarına girmişler ve koşmaya başlamışlar. Daha doğrusu tavşan koşmuş kirpi biraz gidip dönmüş geri. Sonra bayan kirpi seslenmiş. Ben daha önce geldim. Pofuduk şaşmış bu işe. Yeniden yarışalım mı? Bayan kirpi olur demiş. Bu kez ben daha önce geldim diye seslenen Bay Kirpi'ymiş. Bu koşu yetmiş kez yinelenmiş. Tavşan, Bay Kirpi ile Bayan Kirpi'yi ayıramamış birbirinden. Kendi güzelliğine, hızlılığına öyle hayranmış ki başkalarının özelliklerini değil, yalnız kusurlarını görürmüş. Hem yarışı hem bir araba şalgamı yitirmiş. Hı? Acaba birisiyle alay etmenin çirkin bir şey olduğunu anlamış mı? Ama masalı miyavlayan anlamıştır. Hadi miyavla. Güzel, sen anlamışsın.